Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoş geldiniz canım kardeşlerim. Bugün duyuru yapmayı unuttuk. Son böyle 10 saniye kala yayından önce. Dedik duyuru yapmayı unuttuk. Bir duyuru mu yapsaydık şöyle mi? Dedim ki hocamız demişti ki geçtiğimiz derslerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurmuş. Uyuyanları uyandırmayın, geç kalanları beklemeyin. Biz de dedik yani bunu öğrendik bu ders almış insanlar olarak bu sefer de hazır olanlarla devam edelim dedik. Hakkınızı helal edin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız canım hocam? Elhamdülillah şükründen aciz. Allah iyilik sağlık versin hocam. 28. günümüze ulaşmışız hamdolsun. Rabbim şu ana kadar getirmiş. Bir sürü kardeşimizin yüreğine siyer noktasında, peygamberimizin hayatı noktasında, sahabe noktasında bir şeyler ulaşmış. Artık biz ne isteriz Rabbimizden? Elhamdülillah. Bu tamam. bir nimettir. İnşallah şükrünü hakkıyla eda edebilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin. Elhamdülillah. Hiç meseleyle daha önce temas olmamış, siyerle bir şekilde temas olmamış yani yüzlerde demeyeyim evet. binlerce insandan Aynen. mesajlar alıyoruz hocam. Aynen. Size de ulaşıyordur muhtemelen. Tabii temelen. tabii size geliyor, bana geliyor, yani, onlara gidiyor inler. maşallah. Ve üzgün üzülüyorlar hocam diyorlar ki yani. Ramazan'ın bittiğine mi üzülelim, programın biteceğine mi üzülelim diyorlar. Arkadaşlar buna üzülmeyin. CRTV diye bir YouTube kanalı var. Hocamın orada binlerce videosu var. Eğer gerçekten aşk ile bir şeyler dinlemek ve bundan müstefit olmak istiyorsanız seyri sülukunuza <gülüyor> oradan <gülüyor> devam edebilirsiniz. Hocamın yazdığı eserleri alıp takip edebilirsiniz inşallah. <gülüyor> Bu bitmez diye bir şey yok. İnsan yeter ki talep etsin ya doğru yani mu hocam? Aynen. Yani sonuna kadar zaten yani. bizim talebeliğimiz yani mezara kadar devam etmesi gereken hı hı. bir talebelik. Yani bir şeyi mesela şimdi biraz fark ettik tamam öğrendik diyemiyoruz. Hı hı. Çünkü ötesi de var. E ötesini öğrenmemiz için de gayret etmemiz lazım Eyvallah. bir de ilim çok nazlı bir gelindir. Çok nazlıdır yani öyle Hı. onun böyle etrafında çok dolaş dolaşmazsanız fedakarlık yapmazsanız onu elde etmek elde ettikten sonra da muhafaza etmek noktasında eğer fedakarlık yapmazsanız küser gider yani ya. onun için o ilim bizim için en büyük nimetse ve bu gerçekten Allah'ın bir kuluna vereceği en güzel mükafasa ne yapacağız hayatımızın sonuna kadar dini yaşama adına bize gerekli olan şeyleri öğrenme noktasında bir hassasiyetimiz olacak öğreneceğiz içselleştireceğiz onu hı hı. içselleştireceğiz ama yani sadece alıp başkalarına verme değil yani bir de öyle bir hastalığımız var bizim hı hı. yani öğrenelim ki birine verelim hayır öyle değil. Sizin onunla ilgili bir sözünüz vardı sırf hmm. başkasına aktarmak için ilim öğrenene diye. Evet o peygamber aleyhisselatü vesselam'ın ve hadisi. yani o kendisi de ondan nasiplenemez ve o onun için azabın bir sebebi vesilesi. Sırf sunulur. anlatmak için öğrenen yaşamak ya. için değil diyor ya. çıktığında bir şey anlatayım diye öğrenin sonra evet. onu unutan ve hayatına onu ikmal etmeyen. Aynen yani onun için çok önemli bir şey bu alacağız, özümseyeceğiz, kendi dünyamızda kavramaya çalışacağız. Çünkü bazı meseleler vardı ki gerçekten kavranması zordur yani. Hı hı. Çünkü neticede biz belli bir sınırlı zihinle meseleleri değerlendiriyoruz. Kavradıktan sonra da ne yapacağız? Başkalarının da yaşaması için onlara da katkımız olması için gayret içerisinde olacağız. Ve bu yolculuk bitmez. İnşallah bu bir şeyi biter bir başkası fasıla başlar. Fasıla başlar yani. Hocam bir şey sorabilir miyim size? Şimdi siz bunu 30 bölüme derc ettiniz ya bayağı da uğraştınız mesai verdiniz hmm. bununla alakalı. Mesela biz şimdi bunu 30 bölüm gibi kısıtlamamız olmasa olmasaydı hafif hafif detaylara da dokunarak devam etsek Kaç gün sürerdi hocam bu iş? Her gün bir saat böyle konuşacak olsanız mesela. Şimdi onun şeyi var programı var. Yani ben onu şu anda Siyer Vakfı'nda yapıyorum. Hı hı. 15 yıllık bir program. 15 yıl. 15 yıllık bir program ama tabi her gün değil o. Yani haftada bir gün olmak üzere. Her sene yaklaşık 35 ders oluyor. 15 çarpı 35 kaç ders eder? Hesaplayan Onu bir hesaplar evet. ederseler yani öyle bir şeyde daha detayını vermiş oluyoruz aslında orada. Şu an o dersi siz yapıyor musunuz? Tabii şu anda yapıyorum ben. Kaçıncı derste Şu dersin? anda e, 22. olması lazım Ve daha baş... ama zaman. şöyle 500, 500 kaç? 520. 25 520. aynen şimdi şu onun şöyle bir programı var ben bu Siyer'i başlatırken Önce insan tanınmalı diyerek sireti insan dedik. Hmm. O bir 20 küsur 30 ders oldu zaten. Şimdi önce peygamberimizden peygamberimizi tanıyabilmemiz için ondan önceki peygamberleri tanımamız lazım. Ha, tam tavsiyeler. Sireti ha. enbiya o da Adem aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar. Şimdi oradayız zaten Salih aleyhisselama bitirdik. İbrahim aleyhisselamla yeni dönemde devam edeceğiz. O da yaklaşık 100 küsür ders oluyor zaten. Sonra siyer, asıl siyer yani peygamberimizin hayatının 3 basamağı var. Sireti Mustafa, Sireti Resul, Sireti Nebi. Sireti Mustafa doğumundan 40 yaşına kadar olan bölüm. Sireti Resul nübüvvetin başlangıcından Mekke döneminin sonu 13 yıllık dönem. Hmm. Sireti Nebi ise işte hicretin bitiminden Medine'ye ilk başlamıştan vefatına kadar ve yani bu Allah nasip ederse inşallah biterse 15 ciltlikte bir külliyat olacak. İnşallah. Yani onu yazıyoruz bir taraftan, okuyoruz bir taraftan. Araştırıyoruz bir taraftan. E Allah size hayırlı uzun ömür versin hocam. Ya. Amin amin. Bir de Allah size yani nefesiniz yetmezse onu tamamlayabilecek talebeler de yetiştiriyorsunuz Aynen. ama bu esnada e doğru elhamdülillah, mu? Elhamdülillah. Yani o yolda var. kalmayacak yok, bu iş yok, yani Allah'ın izniyle. İnşallah belki de ben giderim benden sonrakiler daha iyisini yapabilirim. Var mı hocam böyle sizin müktesebatınıza yakın talebeler var mı arkanızda var, şu anda? Elhamdülillah var var hocam. hocam? Sayın söylemeyin. Sayısını... <gülüyor> Sayı, hocam Sayı söylemeyelim <gülüyor> ama var yani değil mi? Yani Kızlarımız elhamdülillah. da var. elhamdülillah, o erkek talebelerimiz de var, çok güzel gayretli ya. talebelerimiz de var. Ümit var olduklarım var İnşallah onlar daha ötelere taşıyacaklar bu işi. İnşallah hocam ya. Böyle siyer duyunca gözleri çakmak çakmak yanan ve bu işi reklam için değil, şan için değil, şöhret için değil. Gerçekten ya burada yapayım ben ama ahirette peygamber aleyhisselat ve yüzüne bakabilecek bir yüzüm olsun diye yapan kardeşlerimiz var inşallah biz de zaten onlar olmazsa olmaz yani bu tek başına benim kaldırabileceğim bir yük değil yani şimdi kardeşlerimiz de dua etsinler inşallah devamı gelsin bunu ve gelenler bizden daha iyi olmazsa yine olmaz yani Hı. üstüne koyarak talebe gideceğim. hocayı geçmek zorundadır. Hı. Yani bu olmadı bu geleneği biz başlatmadığımız zaman olmaz. Madem açtın hı hı. buradan çok şey söylenir de konumuz fazla bir şey söyleyeceğim. Siyer'in ana kaynaklarını saydığımızda en ilk derste bir tablo vermiştik. Evet. Orada iki tane koca alim var. Birisi Vakıdi birisi de İbn-i Sad. Vakıdi hoca İbn-i talebe i̇bn Sad tarihe nasıl geçti biliyor musunuz? Öyle bir gayret ortaya koydu ki ve öyle bir vefa koydu ki hocasına karşı hocasının bile itibarını kurtardı. Hmm, bazı hususlarda bazı çünkü Vakidi biraz tenkit edildi bazı hmm. şeylerine. Mesela bazen öyle değerlendirmeler yapılır ya Vakidi şöyle şöyledir ama talebes İbn Sad böyledir. Hmm. Böyle bir talebeycan kurbala. Siz bundan memnun bile olursunuz. Vallahi memnun olurum. Evet. Yani vallahi memnun olurum. Çünkü netice itibariyle gelen bizden daha hayırlı olmalı. İki günü eşit olan ziyandadır diyen bir peygamberimiz var. Evet. Bu sadece günle alakalı değil. İki nesilde eşitse hmm. eğer ziyandayız. Biz mesela öteden beri hep geçmişin mirasını yiyoruz. Doğru. Gelenler hiç bu noktada şey bir şey koymuyor artık bunun değişmesi lazım. Biz eğer bu noktada bir şeyler yapacaksak gelenler geçmişleri rahmetle yad etmeli ama geçmişin birikiminin üzerine bir şeyler koyarak kendilerinden sonrakine İnşallah. ulaştırmalı. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin sizlere. Amin. Şimdi Muhammed Ali Es Sabuni diye bir hocamız var. Hı -hı. Allah selamet versin. Halen yaşar. Hı -hı. Yaşı da biraz fazla. O bir ara bizim misafirimiz olmuştu. Şöyle bir şey söyledi. Dedi ki ben her kitaba başladığımda kitabın ön sözüne yazıyorum ki Allah'ım şu kitabı bitirmeden canımı alma. Sonra onu bitirmeden başka birine başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ona da aynısını yazıyorum yaş 90'a vardı elhamdülillah Allah Vay uzun ]şallah. ömürler versin biz de diyoruz ki Cenab-ı Hak ömür versin de Amin. şunları yapabilirim inşallah Allah'a Allah i̇nşallah. Allah <gülüyor> inşallah Rabbim muvaffak etsin Eyvallah. Hocam hicretin dokuzuncu yılındayız şu hucurat süresine ha, bir ödevler ne oldu söyleyelim. değil mi çünkü kardeşlerimiz çok tamam güzel hocam. okudular maşallah bana geliyor size de muvaffak gelmiş yani o da bizi sevindiriyor tabi bir şey söylüyoruz bu noktada kardeşlerimizde yankı bulması Gerçekten hucurat süresini güzel bir biçimde anlayan birisinin ahlaki anlamda birçok zaafiyetini çözebileceğini söyledik zaten. Doğru. Üzerinde bunun daha daha daha durmamız lazım. Yani kardeşlerimiz okudular tamam tefsir. Birkaç tane gitti bitti olmaz. Biz ayet ayet kendimizi de işin bir parçasına koyarak okumamız lazım. Çünkü o süre kısa olmasına rağmen çok önemli mesajları bize veriyor. Dün de söyledik peygamberimizle hukukumuzu o süredeki mesajlar üzerinden düzeltebiliyoruz birbirimizle olan mesele ki hı hı. şu anda en ciddi problemimizdir aslında bizim ahlak meselesi ve ahlak meselesinin en önemli işaret taşlarını oradan görüyoruz. Onun için mümkün mertebe o manadaki gayretlerini devam ettirsinler. İnşallah. Bir tefsir yetmez. Bir okudular. Bir de şuna bakalım desinler. Elmallı'yı okusunlar mesela. Bir tefsir Siz tavsiye etmişti. tefsir dedik. Evet. Biraz önce Sabuni'nin tefsirini onu okusunlar mesela. Evde ne varsa mesela bu noktada Fiznali okusunlar mesela. Başka işte diyelim ki Vehbi Zuhayli'nin Tefsirül Münir'i var. Biraz daha geniş. Ben daha geniş, daha iyi bir okuyayım diyen birisi de Kurtubi'nin mesela tefsirini okusun onun da Türkçesi hı hı. var. Bunları biraz böyle işte beraberce yan yana getirerek okuduklarında Allah'ın izniyle istifadeleri İnşallah. daha fazla olacak. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Başlayalım o zaman. Bismillah. Hicretin Buyurun. 9. yılındayız bugün ve peygamber efendimizin hayatındaki son gazve olan Tebük gazvesindeyiz. Evet. Öncelikle şuradan başlayalım mı hocam? Buyurun. Bu gazveyi diğerlerinden ayıran en önemli özellik neydi? Buradan başlayalım. Çok güzel. Şöyle bu son. Son gazve. Yani bununla iş bitiyor artık evet. gazve olarak. Sonra birkaç seriye var. Ondan sonra da zaten diğer şeyler var ki ve vesselam Efendimizin Yaklaşık işte bir bir buçuk sene sonra vefatına ait şeyleri konuşacağız. Seri gelmişken hemen kısacık onda anlatalım. Gazve ile seri arasındaki fark ne hemen? Gazve arz Allah Resulünün <gülüyor> komuta ettiği, seriye ise sahabenin katıldığı yani <gülüyor> Peygamberimizin katılmadığı askeri birliklere seriye diyoruz. Peygamberimizin katılıp ve komuta ettiği askeri seferler ise gazve diyoruz. Ve Peygamberimizin katıldı toplam 28 gazve. Tebuk'ta bu işin en son 28 gazvede katıldığı her şeyde komuta kendisi, kendisi. Tabii Tabi hepsinde kendisi tamam. o varsa kimse imam da olamaz komutan da olamaz Eyvallah. zaten. Şimdi şöyle bir şey Bekir kardeşim mesela bir işin son nihayeti çok önemlidir değil mi? Siz de kitap yazıyorsunuz, hı hı. ben de yazıyorum başka arkadaşlar da gayretlidir bu konuda şimdi yeni işte bu meseleyi de kitaba dönüştüreceğiz. Kitabın bir ön sözü olur bir de son sözü olur. Ön sözünde o kitapla alakalı biraz bilgiler verirsiniz. En mühim sözlerinizi sona saklarsınız sonda işi bitirirsiniz hı hı. artık son mesajlarınızla. Aslında bu gazvelerin her birisini biz bir mektep olarak anlamaya çalıştık ya bugün de mesela konumuz Tebuk Mektebi. Hı hı. Gerçekten her birisinden bir sürü mesaj alınabilir bir miktarını biz verebildik burada. Nihai anlamda sonuna gelindiğinde bu sonda inanılmaz şeyler veriyor bize hı hı. inanılmaz ve öyle şeyler söylüyor ki Kur'an'ın mesela en fazla ayet indirdiği gazve oluyor. Tebuk gazvesi Tevbe suresinin hemen hemen üçte ikisi bu gazve ile alakalı. Mesela hiçbir gazveyi biz bu kadar ayrıntılı görmüyoruz hmm. Kur'an'da hepsinden bahsediyor Bedir'den Uhud'dan bu, Endekten, kadar bu kadar kadar tavsilat yok burada başlangıçtan başlıyor Kur'an anlatmaya işin hazırlık boyutunu anlatıyor işte orada bizim de biraz sonra detaylarını vereceğimiz bütün meselelerden bahsediyor münafıklardan bahsediyor Müslümanlardan bahsediyor Müslümanların sıkıntılarından bahsediyor gidiş yolundan bahsediyor orada olan bazı şeylerden bahsediyor işte yol güzergahında yaşanmış hatıralar var onları anlatıyor dönüşten bahsediyor. Döndükten sonra olanlardan da bahsediyor. Böylelikle Tebuk gazvesini aslında Kur'an'ın gölgesinde okuduğumuz zaman çok ciddi bir biçimde bir bilgiyle okuyoruz. Bu da bir şeyi gösteriyor bize demek ki bu gazvede başından sonuna kadar yaşanan her hadise insanlıkla alakalı mesele ve insanlığı ilgilendiren meseleleri Kur'an ölümsüzleştiriyor. Yoksa bir gazveyi, bir savaşı anlatması zaten mesele değil. Şimdi bu bilgiyi burada tutalım. Üç tane temel mesele var burayla alakalı. Müslümanlara direk verdiği mesajlar var, münafıklara var, münkirlere var, inkarcılara var. Müslümanlara uyarılar yapıyor iyilikleri takdir ediliyor eksikleri nazara veriliyor ve neyle imtihan edileceklerinin hakikatini ortaya koyuyor. Unutalım Tebuk'u 21. asırda ben şimdi burada yaşıyorum işte kardeşlerim şurada burada. Ne var benim şu anda en büyük imtihan meselem meselem? Malla imtihan ediliyorum, servetle, şanla, şöhretle, şehvetle, say say say say say say. Bütün hepsini saydıktan sonra hepsini şöyle bir işte düzene soksak üç başlığın altına koyacağız. Vallahi bizim imtihanımız kasayla, masayla ve nisayla. İnsanlığın imtihan alanları bu. Nisa hanımlar oraya yazacaklar rical, erkekler yazacaklar. Yani şehvet imtihanı değişmiyor bunlar ve o günün Müslümanlarında problemi oydu yani aletler değişiyor bu cümleyi çok kullandık adetler değişmiyor ya yasalar değişmiyor evet, ya evet. imtihanın araçları değişebilir ama değişmiyor bunlar aynen kalacak çünkü insanız hepimizin zafiyetleri birbirine benziyor o zafiyetler neticesinde de imtihan edileceğiz işte Cenab-ı Hak o gün o ilk Müslümanların o peygamber mektebinde yetişen talebelerinin üzerinden o hastalıklara dikkat çekiyor ve o hastalıkların nasıl tedavi edileceğinin yolunu ve yöntemini gösteriyor. Dolayısıyla Tebuk gazvesinde birinci böyle bir mesajı var. İkincisi münafıklar bize bir şey söylüyor Kur'an sizin diyor en ciddi mücadele vereceğiniz zümre bunlar o zaman iyi tanıyın bunları şahıs önemli değil İbni Selül'dü o gün bugün bilmem kim fark etmez ama İbni Selül'ün üzerinden ölümsüz, ölümsüzleştirdiği şeyler var ölümsüzleştirdiği mesajlar var bir karakter var ortada hı hı. onu öğren diyor ve Tebuk gazvesinde perde yırtılıyor hı. net en az en az diyorum bakın 80 tane münafığı tanıyoruz biz ve çok ciddi bir şey bu ve onların yaptıkları işte soracaksınız soruların içerisinde var artık son darbeyi içeriye girip en hassas noktadan vuruyor nereden vuruyor mescit yapıyor düşünebiliyor musunuz? Yani inanın ki biz bunları yaşıyoruz yani bugün Osmanlı'dan tutun mesela değerlendirin Cumhuriyet tarihinden tutun değerlendirin getirin biraz daha bizim dünyamıza yakın zamanlara şu ana getirin biz yaşıyoruz bunları ya yaşıyoruz yani ama bir türlü bu noktada bazı şeylerin bağlantısını kuramadığımız için alamıyoruz dersleri ama Kur'an diyor ki arkadaş karşınızda böyle bir zümre var bakın ilk dönemde yaşayan Müslümanlar o zümreyle böyle böyle yaşadılar ve bunların üzerine bazı mesajları ben onların üzerinden ilettim size alın ve anlayın alıp anlaşılıyor. Üçüncüsü münkire, inkarcılara bir mesaj var. Ya düşünebiliyor musunuz Bekir kardeşim dünyanın iki süper gücünden birine gidiyor Efendimiz. Tebbuk o nereye gidiyor? Bizansa gidiyor ödleri kopuyor Arapların ödleri kopuyor ya sen iyi misin diyor Muhammed sen oraya gidiyorsun münafıklar geliyorlar mesela o civar Bedevi liderleri falan çünkü bunların hepsi Bizans'ın adını duyduklarında yerlerine çakılıp kalan adamlar bugünkü süper güçleri düşünün yani ve çok değil 10 yıl bile geçmemiş aradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bizans'a sefere gidiyor yani akıl alacak gibi değil ama orada verilen mesaj bu. İşte siz eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah size yardım eder. Yardımı çoktur onun da en büyük yardımı nedir biliyor musunuz? Sizin kalbinizden korkuyu alır, düşmanınızın kalbine korkuyu koyar. Bundan daha büyük bir yardım yok. Siz ko kalbinizden korku çıktıktan sonra kim durdurabilir sizi? Karşıdaki adamın kalbinde korku varsa nasıl çıkarsın karşınıza? Çıkamadılar zaten Tebuk'ta Allah Resulü'nün karşısına. Efendimiz çıktı ama onlar çıkamadı sıcak bir savaş yok ortada ama Allah Resulü 30.000 kişiyle yürüdü mü ta Medine'den Tebuk'a kadar yürüdü maksat hasıl oldu mu? Oldu. oldu. Demek ki mesele bu. Yani bir ufuk gösterildi Efendimiz Aleyhisselatı'ndan bir ideal koydu oraya. Hedefi koydu evet. ve oradan verdiği mesajları verdi ve bize lazım olacak şeyleri de Kur'an'a yazdı. Önümüze koydu ve dedi ki alın ey Tebuk Mektebi'nin talebeleri alın al. mesaj burada. Eğer bunlardan da adam olmayacaksanız artık ben ne yapayım dedi. Rabbimiz söyleyeceğini söyledi. Peygamberimiz yapacağını yaptı. Sahabe yapacağını yaptı. Şimdi sıra bizde inşallah. Bugünün tebuklarını doğru da var. Niye ihtiyaç duyuldu? Hani hep bir yere gidilmeden evvel birine de orada kışkırtıyorlardı. Münafıklar vardı, Yahudiler vardı. Göç yoluydu, kervan yoluydu hepsini Aynı. birine. De. Bundan temel neden neydi? İki Efendim tane sebep var. Vesellem, Artık sınıra geldi. Yani Müslümanların gücü Bizans'a yaklaştı. Ve Bizans endişeli bundan. Mute'de de bir şeyler yaşandı. Mute'de de ilk işte hı hı. karşılaşma orada oldu. Ve Mute'den korktular. Bizans. Bunlar ya bu kadar az bir sayıyla kocaman bir orduyu içinden çıkabildiler ve ciddi bir zayiat verdiler bize. Demek ki bizim yani görebildiğimizin ötesinde bir gücü var dediler bu Müslümanların ve yavaş yavaş hareketlenmeler başladı. Hmm. Dün bir şeyi hatırlayacağız Siz de hatırlayacaksınız. Hz. Ömer'e arkadaşı gelip kapıyı vurduğunda telaşlı hmm. telaşlı. Ne, ne oldu dedi? Ne dedi orada? Gastaniler mi saldırdı? saldırdı. Gastaniler o işte. Gastani kim? Bizans'ın valisi. Söylenti var o gün Medine'de. Ha. Yani gelecekler saldıracaklar. Bekleniyor yani. Bekleniyor yani. Böyle bir şey var çünkü inanılmaz bir endişe var onlarda. Bu endişeden dolayı onlar bir hazırlıklara girmişler. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onlar gelmeden biz gidelim diyor. Çünkü biz gidersek eğer daha iyi veririz bu noktada onlara hı hı. işte hak ettikleri karşılık hı hı. neyse onun için zaten seferber oluyorlar. Peki bununla beraber gidiyorlar ordunun evet. hazırlık süreci de resmen ders niteliğinde zorluk ordusu deniyor değil evet, mi hocam? Zorluk Niye hocam? Çünkü zor. He. Nedir zor olan çok şey var da birkaç tanesini söyleyelim. Birincisi düşman çok güçlü bakın biraz önce söyledik Bizans'tan Roma'dan bahsediyoruz Arap'ın ödünü koparan şeyler bunlar ileriki bir zamanda mesela özellikle Hazreti Ebubekir dönemindeki o seferlerde karşılaştıkları zaman Müslümanlarla ya biz düne kadar sizin de tenezzül etmezdik konuşmaya diye sözlere başlıyorlar gerçekten de böyleydi Arapları bu noktada farklı bir gözle görüyorlar Allah Resulü böyle bir düşmana gidiyor e dost zayıf gerçekten zayıf şimdi göreceğiz o ordunun nasıl düzeltileceğini hmm. mevsim mahsul mevsimi ve sıcak aylardan recep miladi karşılığı kasım tam mahsul kaldırılacak zaman imtihan işte. yani o mahsulü bırakıp gidebilmek öyle kolay mı? E, dostlarda bu şey varken Medine'de münafıklar var münafıklar rahat durmuyor İçte problemler var yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde de sahabede de bu noktada endişe var biz tamamen Medine'yi boşaltıyoruz hmm. bunlara kalacak biraz sonra göreceğiz adamlar bir hmm. miktarı gelecek o da fitne için bir miktarı da kalacak orada yine fitne için e Allah Resulü ne yapıyor? Ona önlem almaya çalışıyor onun için imtihanları çok ağır ve yol güzergahında kaç yerde susuzlukta imtihan edilecekler Zorluk ordusu öyle bir zorlanacaklar ki öyle böyle değil öyle böyle değil giderken ayrı bir zorluk o orduyu donatma bir zorluk ordunun gitmesi bir zorluk ordunun geride bıraktıkları bir zorluk ordunun dönmesi zorluk zorluk üstüne zorluk olduğu için ceyşul usra ve gazvetul usra zorluk askerleri ve zorluk ordusu böyle isimlendiriliyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün bu zorluklara rağmen aslında bunların hepsi nedir? İmtihan, hepsi imtihan. Bütün bu imtihanlara rağmen aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilk kez bir şey yapıyor hedefi belli ediyor. Ha, gizli götürüyorsun. Gizli yok. Hedef neresi belli. Hedef belli olduğu zaman bu seher hazırlıklara girişiliyor. Allah Resulü güçlü bir ordu kuracak. Bu ordunun ne kadar sayı itibariyle tesisat itibarıyla olması gerektiği konusunda da şeyleri söylüyor. E bu neyle kurulacak? İnfaklarla kurulacak ve Efendimiz infaka teşvik ediyor. O infaka teşvik ettiği andan itibaren sahabedeki o manzaralara şahit oluyorlar. Resmen destan yazıyorlar. Destan yazıyorlar ve bize infakın ahlakını öğretiyorlar. Çok şey söylenir bu konuda Bekir kardeşim ama bazı şeyleri muhakkak söylememiz gerekiyor. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi infaka teşvik edeceği zaman önce kendisi infak eder. Zaten infak etmeden infak istemek infak ahlakına uymaz. Hmm. Bir kere bunu iyi canlayalım. İkincisi size infak teşvik edilir eğer ahlakını anlamışsanız ya bir bakalım hele bir bakalım biri ne verecek hele bir birileri biraz genel, genel çıtayı bir görelim bir derler, bir görelim yani birisi evet. bir adım aslında da ondan sonra bunun üzerine de bazen işte şeyler yapılır olaylar kurulur, kurgular yapılır, İyi konuşanlar büyük rakamlar söylerler falan, böyle bir şeye gerek yok biz evet. sahabeden bu ahlakı öğrenseydik ilk olmanın ayrıcalığını kimseye kaptırmazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hadi infaka dedi. Burada da bir şey söyleyelim, Kur'an'da Allah yolunda vermeyi birkaç kavramda görürüz. Bu kavramların en genelinin adı sadakadır, onun altında zekat o mali yükümlülüktür. İnfak gönüllü vermektir. Yani infakla zekat aynı şey değil. Zekat zaten malda Allah hakkıdır. Neyse işte 40'ta bir yüzde iki buçuk işte tarlada bahçede işte hayvanlarda onların oranları da ayrı ayrı. O kadarını vereceksin zaten yani onun kaçarı yok yani sen onu vermediğin zaman Allah katında büyük bir mesuliyetle gitmiş olursun evet. Allah muhafaza. O değil zaten o gidiyor. Bu infak neyi Zekat dışında vermek. Zekatın dışında veriyorsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o gün elde avuçta ne varsa hepsini veriyor önce kendisi sonra teşvik ediyor sahabe hemen koşuyor. Hemen koşuyor ilk gelen kimdir biliyor musunuz? Hazreti, evet. Hazreti Ömer. Ömer gelirken de nasıl geliyor? Geçeceğime bu Bekir seni diye getiriyor çünkü malın yarısını getirmiş. He. Yarısını almış gelmiş Allah Resulü'nün önüne koyuyor. Ey Ömer diyor ne bıraktın eve? Ya Resulallah ne kadar getirdimse tam yarısında çoluk çocuğa bıraktım. Allah Resulü alıyor, Allah hayrını kabul etsin diyor. Dua ediyor Ömer'e ve Ömer'in yaptığı o hayırdan o infaktan memnuniyet duyuyor. Biraz sonra Hazreti Ebubekir geliyor Ömer kendisi naklediyor radıyallahu anh diyor ki gelsin bakalım bakalım bu sefer beni geçebilecek mi? Getirdiği 4000 dirhemdir Hazreti Ebubekir'in ki son artık daha başka bir şey yok. Ondan sonra zaten tarlada bahçede çalışmaya başlayacak o kadar yani. 4000 dirhemi koyu Allah Resulü'nün önüne Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyor diyor ki ne bıraktın eve? Allah var Resulüne hiçbir şey bırakmamış. Orada Ömer'in söylediği söz geçilmez adamsın sen bu Bekir geçilmez öyle bir hayat yaşıyorsun ki hiçbir zaman biz seni geçemeyeceğiz ve ondan sonra da yarışmayacak zaten Vazgeçer. vazgeçecek. Şimdi Ömer'in hilafete geçtiği günlerden bir sahne açalım bir sandık getiriliyor onun huzuruna Hazreti Ebubekir iki buçuk yıl hilafette kalmış ilk 6-7 ay sunuh diye bir yer var orada ensara ait bazı hayvanlar var gidip onlara bakarak ineklerin sütlerini falan sağarak onlardan nafakasını karşılıyor. Hz. Ömer ile Ebubeydi bin Cerrah itiraz ediyorlar ve ona bir maaş bağlanıyor ilk kez halifeye Beytülmal'de maaş bağlanıyor. O da aldığı maaştan işte ailesinin geçimini sağlıyor. Arta kalanlarını o sandığa koyuyor. Ve o sandığın içerisine biriktirdikten sonra sandığın içerisine bir mektup da yazarak halife Hazreti Ömer'e getiriliyor. Ömer okuyor. Orada yazan şu. Devlet bana bu kadar maaş verdi. Ben bu kadarını harcadım. Gerisi şurada. Bunu da Beytül e geri veriyorum. Ömer radıyallahu anh'ın orada söylediği söz şu ey Ebu Bekir diyor yaşanmaz bir hayat bıraktım bize yaşanmaz bir hayat ama Ömer'i görüyoruz Ömer aynen Ebu Bekir gibi yaşıyor Allah ondan da ondan da ah. ebeden razı olsun ah. böyle sonra geliyor Abdurrahman ibni Avf geliyor Talha ibni Ubeydullah geliyor o geliyor bu geliyor her birinin infakıyla alakalı sayfalar dolusu malumat var kaynaklarımızda mesela Abdurrahman İbn Avf getirmiş koca bir şey bir de bir zümre var orada böyle maç seyredir gibi ha, de seyrediyor, getiriyor. Takı getiriyor. Takı töreninde takipçiler aynen gibi. takipçiler gibi kendileri bir şey vermiyorlar niye vermediklerini Hı. de şimdi söyleyeceğiz Onlar da az getirene laf vuruyorlar çok getireni riyakarlıkla Bak, bak, bak. nitelendiriyorlar mesela Abdurrahman İbn Af bırakıyor oraya E ee diyor işte bak yağcılık olsun diye peygamberin gözüne girmek için söylüyor birbirlerine de konuşuyorlar ama sesi vuruyorlar o ne tarafa. Ne kadar tanıdık bir manzara. Aynen yaşıyoruz bunları ama Abdurrahman İbn Af'ın tavrı bize aslında ölçü olmalı. Dönüp onlara diyor ki ne derseniz diyeyim ben buramı biliyorum. Kalbimde. Aa ben biliyorum ne için verdiğimi onun için ne derseniz deyin insan eğer burasından eminse birilerinin sözüne çok da bu manada itibar etmemesi lazım çünkü susmayacaklar hiçbir zaman susmayacaklar yani hiçbir zaman iyiliği herkes takdir etmeyecek bunu artık anlayalım her zaman için iyiliğin hem hasetçileri hem düşmanları olacak ya olacak her zaman olmuş bu asrı saadette de vardı bugün de vardı Talha İbni Ubedullah getiriyor Muhammed İbni Mesleme getiriyor diğer Ensardan olanlar getiriyor getiriyorlar ama yetmiyor çünkü çok ciddi bir ihtiyaç var o günün en gözde ismi Hazreti Osman'dır Bekir kardeşim zaten Ceyşül Osra ne oluyor? Ceyşül Osman oluyor He. çünkü 30.000 kişilik ordunun 10 binini donatıyor Hazreti Osman. Hazreti Osman deyip böyle bir titremek lazım. Hazreti Osman için bu noktada yapılan o amel o kadar büyük bir amel ki bunu hiçbir zaman göz ardı etmemek lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o bireysel anlamda söylediklerini mescitte söylediği genel infaka teşvik edici cümlelerinden sonra ara ara yine mescitte söylüyor. Niye söylüyor biliyor musunuz? Müslümanlara zaten verdiler zaten münafıklara. Eee iki tane şeyi var. Müslümanlara diyor ki biraz daha sallayın. Daha ne varsa getirin çünkü ihtiyaç var. İkinci şey münaf münafıklara. Çünkü unutmayalım infak nifakın ilacıdır. Bir verseler iyileşecektir biliyor musunuz mesela bir bağ var hocam arada. İnanılmaz bir bağ var zaten ikisi de aynı kökten geliyor kelime itibarıyla da. Nifak infak ikisinin köküne nefak nefaka. Hmm. nefaka nedir aslında biliyor musunuz köstebek yoludur. Köstebek kendisine toprağın altında yol açar. Eğer o yol imanla açılırsa varacağı yer belli o yol açılmadığı zaman insanın kalacağı yer belli. Hmm. Dolayısıyla burada eğer bir zorlasa zaten verdiği anda kalbinden acı duyacak şimdi şey infak öyledir infak acıtır biraz yani gerçek infak olursa yani öyle bozuk paraları verirsen acıtmaz yani ama acıtacak kadar Söyle verirsen değil mi? böyle Hazreti Osman gibi verirsen işte Hazreti Ebubekir gibi verirsen acıtır o acıtma biraz sonra tatlı bir şeye dönüşüyor Lezzet. lezzete dönüşüyor Hı. ve insan onu verdiği anda kalbindeki o nifak iyileşmeye başlıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalplerindeki hastalığı verdirterek iyileştirmek istiyor. Vermeyi becerseler var ya. Tedavi olacaklar. Olacaklar. Hastalığa. Olacaklar yani. Çünkü gerçekten o kalbe sirayet edecek ve o hastalıkları farklı bir biçimde şifa bulacak ama veremiyor çünkü veremez o hastalık o kadar kaplamış ki zor geliyor veremiyor bir sürü bahane var çoluk bahanesi var çocuk bahanesi var mahsul bahanesi var işte hasta bahanesi var bahane bahane bahane bir sürü bahanesi var Allah Resulü bir şey söylemiyor ama teşvik ediyor teşvik ediyor ey Müslümanlar diyor Allah yolunda cennet karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak koca mescid dolu ağzına kadar veren vermiş zaten kimse de kalmamış Kimse de ses yok ben bu sesi sessizliğe mahkum etmemeliyim diyor Osman ben ya Resulallah üzerindeki askerlerin bütün masraflarıyla beraber benden yüz deve diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah kabul etsin diyor bir daha yine ses yok bir daha Osman ne kadar iyi ticari, tüccarmış demek of ki of yani. of Demek of ki of nasıl para kazanmanın yolunu Ama man, man bu ödür zaten. Helalinden. Allah için verdiğinizde inanın ki Allah o bereketi veriyor. Çünkü Allah bire 700 vaat ediyor. Bir alır 700 verir. Bunun örnekleri çoktur zaten. Biz de kendi hayatımızda yaptığımız infaklarda bunu görüyoruz. Kardeşlerimiz de görüyordur. Gerçekten Allah için verdiğinizde çünkü Allah almak için istemez vermek için, vermek için ister yani. Allah'ın hazinesi mi yok ya Allah seni orada imtihan ediyor yani. ya, ekmek vermenin tadı ekmek yemenin tadından evladır daha, daha evet. güzeldir aynen ikinci kez de Hazreti Osman veriyor mu yüz deve üçüncü kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor yine Osman 300 deve veriyor üzerindeki askerlerin masrafıyla yani o semeni semeriyle şuyla boyla her şeyiyle he. 300 tane veriyor doymuyor. Gidiyor eve ne varsa artık evde. Orada işte bulunan altınlardan gümüşlerden diyorlar ki rivayetlerde neredeyse bir çuval getirdi. Allah Resulü'nün önüne bıraktı yarasıyla bu da benim fakım. Efendimiz şöyle elini aldı, bıraktı, elini aldı, bıraktı. Osmana bundan sonra artık hiçbir sorumluluk yoktur dedi. Allah Allah. Bu ne demek biliyor musunuz? İnfak nedir? Günahın kefaretidir. Osman bütün günahlarının kefaretini ödedi. Öyle bir verdi ki bir şey kalmadı. Ki ne günahı vardı yani? Bir yani. de ayrı bir mesele değil mi yani? <gülüyor> yani. Yaptığı her şeyin bedelini ödeyerek gitti o büyük insan. Allah kendisine Aa, el onun olsun. Osman deyip titremek lazım bazen Hazreti Osman'ın hilafet günlerindeki bazı olumsuzlukları konuşunca bu tarz şeyleri unutarak konuşuluyor. İşte orada biraz durmak lazım. Bu söz aslında oraya bir Aa, göndermedir yani. Aynen yani o noktada bazı şeyleri hiçbir zaman akıldan çıkarmamak lazım. Ceyşül sıra oldu mu? Ceyşül Osman oldu. E şimdi yine yetmiyor geliyorlar bazıları Ya Resulallah diyorlar katılacağız ama bir şey yok diyorlar. Efendimiz diyor ki gelirse tamam gelmesi yapacak bir şey yok. Bir de böyle manzaralar var bir avuç hurmayla gelmiş bu var başka bir şey yok zaten azı çoğu yok bunun kimde ne varsa odur yani. Kılıcı bile yok mu adamın? Yani, yani bizim Hiç. bir şeyimiz yok diyenin kılıcı bile yok. Kılıcı yok çünkü para yok ki kılıç alsın. Ha. Mesela öyle sabi efendilerimiz var kendilerini ahdediyorlar tamam diyorlar Osman'ım vardı verdi ben de iki gün tarlada çalışacağım o iki gün boyunca ne kazandımsa Ailemin nefakasını en asgari şekilde karşılayıp üstünü getirip vereceğim. Efendimiz Osman'ın o çuvalından o yüzer devesinden duyduğu memnuniyetin aynısını orada Tabii duyuyor. Ya. Münafıklar da onlara söz ediyor bir hurmayla bir avuç hurmayla ne olacak öyle falan filan işte. diyorlar ama öyle o değil, değil işte. işte. Mesele azı çoğu yok Allah katında bu işin azı çoğu yok çünkü öyle manzaralarda. Çünkü Allah senin vereceğin şeye ihtiyacı yok. Şey yani. ihtiyacı ha. yok. Ha şimdi bir şey daha öğreneceğiz Bekir kardeşim İnfak sadece mal değil geldi birisi kim bu Ulbe İbn Zeyd ya Resulallah dedi yok vallahi e ben gelmek istiyorum ne yapacağım dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya senin arkadaşların da var onların sayıları 7-8 kişidir bekkain aha, diye aha. geçer tarihe ağlayanlar diye eğer olursa tamam ama yapacak bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim şu an eğer bir şeyle meşgulseniz lütfen bırakın Ulve İbni Zeyt'in hikayesini lütfen dinleyin. Döndü geldi eve gece oldu açtı ellerini dua ediyor halini Allah'a arz ediyor Allah'ım diyor. Verenler verdi ama benim bir şeyim yok ki ben infak edeyim diyor. Böyle sabaha yakın bir zamanda secdeye kapandı ve şöyle bir infakta bulundu. Bir şeyim var ya Rabbi. Ben fakir olduğum için bazen bazı kardeşlerim onurumu, izzetimi çiğnemişlerdir. Ondan dolayı da bir hak oluşmuştur bende. Eğer böyle bir hak varsa ben bu hakkı sana infak ediyorum. Helal et, Senin için infak izlerle. ediyorum, helal ediyorum diyor ve sabahleyin mescide doğru yürüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyleyin bakayım diyor bu gece kim bir infakta bulundu? Kimse de ses yok. Kim gece infak edecek? Allah Resulü 2 3 kez söylüyor. En son böyle biraz ulbeye bakarak söyleyince Ya Resulallah diyor ulbe böyle böyle bu mu diyor o diyor o öyle bir infakta bulundun ki senin infakın Allah katında kabul olmuş infaklardan yazıldı. Allah. Bu demek ki sadece mal değil mesele. Ne varsa sende ya ne varsa. Mesela sen bedenen bir işte gider çalışırsın infak mı? infak. Allah sana bir kabiliyet vermiştir mesela o kabiliyeti Allah yolunda kullanırsın infak mı? infak ev hanımıysın pasta çörek bir şeyler yaptın götürdün bir yerde sattırdın bir kermeste şurada burada orada elde edilen şey infak mı infak gidip bir yerde temizlik yaptın Allah'ın evini temizledin bir hizmet kurumunda bu noktada bir çay verdin şunu yaptın bunu yaptın infak mı infak yani sadece para değil yani aslı olan burada nedir sen de ne varsa onu vermendir ama verirken gerçekten Allah için vermek ve bu noktada hiçbir şeye bulaşmamaktır. Evet. Şimdi burada bir örnek vermek istiyorum Bekir kardeşim çünkü bu noktada şeytan bu hayrın çok büyük bir düşmanı Düşman, tam onun yeri orası. Oğlum orada pusuda bekliyor sana bir şey yaptırmak için ben diyorum ki Bekir kardeşim ya şöyle bir hayırlı bir iş var senin de bir katkın olsun sen de zihninde düşünüyorsun diyorsun ki ya ben ne yapayım burada Diyorsun ki işte şu kadar bir meblağ mesela 500 lira ben benden vereyim diyorsun. O anda her türlü nefsin işte ya ay sonunu nasıl getireceksin bak falanca ödeme var. Çocuk para ister şöyle olur böyle olur bütün bu olup bitenler onlar yağıyor bir anda böyle hmm. yağıyor. Şeytan tarafı. ne varsa getiriyor bak bu da var verme Oğlum, diyor bak çocuklar aynen. kira var şu da var. Onların hepsini elini tersiyle ittin tamam dedim yaz benden şu kadar işte 500 lira ben yarın vereceğim dedinse tamam ama bunu demesen var ya 500'den başlıyorsun şeytan geliyor ya diyor ki ya diyor 500 çok diyor sen verirsen zorlanırsın en iyisi sen 300 de diyor sen tamam 300'e inmiş oluyorsun akşam yastığa başını koyduğun zaman başka şeyleri önüne getiriyor o 300'ü 150'ye indiriyor o 150'yi yarın sabahleyin başka şeyleri de getiriyor 75'e iniyor. Sen sabahleyin o hayır vesilesi olan şahsın karşısına geldiğinde 10 lirayla 20 lirayla işi bitiriyorsun. O 20 lirayı da birkaç gün sonra şey diyor sen onun bir şeyini gösteriyor. Sen geçen gün orada 20 lirayı verdin şimdi ettiklerine bak anlat bunu diyor sağda sola. <gülüyor> ben bunlara diyorum. 20 verdim bana bunları yaptılar falan. <gülüyor> diyor. Bir de mı yaptılar. Oğlum biz oh, gitti. Bir de borçlu çıkıyorsun işten Aynen, yani. Yani onun için infakın ahlakını çok iyi öğrenmemiz evet. gerekiyor. İnfak reklamı kaldıracak bir şey değil. Biz bazen şeytan oradan da vuruyor bize. Diyor ki ya ifşa et ki başkaları da teşvik olsun. Böyle bir bu, bu kesinlikle caiz değil değil mi hocam? Şöyle. Yani ben bunu millete örnek olsun diye yapıyorum diye gösteri göstere vermek kalp oynamaz mı burada hocam? Şöyle yani onun teşviki için yapıyorsan bu güzel bir şey. Ama yani, nasıl emin olacaksın ki kalbine? Olabilirsin. Nasıl? Mesela göstererek verdiklerin göstermeyerek verdiklerinden fazla olmayacak. Ha, tamam. Heh, yani onun için her şeyi ifşa etmek durumunda değilsin. Ama bazen gerçekten ona ihtiyaç oluyor. Yani bir yerdesin mesela. Sen öncülük yaptığın zaman, işte bir adım attığın zaman başkaları da bundan biraz daha iyi noktada teşvik oluyorlar. Ama bazıları da seninle Allah arasında olmasın. Kesinlikle. Ya. Yani sağ elinin verdiğinin sol elinin duymaması budur. Yani sen orada bazı şeylere sırren sadece seninle Allah arasında kalmalı. Şu mağarada sıkışanlar diyor ya herkes ee, kimseye söylemediği yani. bir iyiliğini söylesin de şu kaya kalksın Kaksın şuradan. Yani kayaları kaldıracak bir şeydir bu. Onun için o gün oradaki o teşvikler bu tarz şeyler içinde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bazen aleni yani açıkça bazen sırrı gizli bir biçimde bunların iyi bir dengesini kurmak gerekiyor ve insan kendi kalbini bilir yani mesela bazen söylerken gerçekten bunu sen reklam amaçlı ben mı bilemiyorum hocam söylüyorsun? Ya, yani ben Yoksa başka bir şey mi? Ben hiç emin olamıyorum. iyice yani. dönüp kalbini yoklasan bundan şey ha, yaparsın yani inşallah. kalbi insanı yanıltmaz bu noktada. Ha o anda da şeytan bir şeyler evet, söyler evet, de yani. iyice böyle bir yoklasa bir insan ama bunu tutmak çok kolay değil çok zor iş çünkü hayır çok büyük bir sevap şeytan rahat bırakmıyor ya diyor hanıma söyle hanım bir şey olmaz diyor hanıma söylesen zaten herkese söylemiş oluyorsun <gülüyor> hanımda çocuğa söylüyor o gidiyor babasından söylüyor valla ben demedim biz <gülüyor> izliyorsa ben hemen kendimi buradan çıkarıyorum <gülüyor> ya bu normal bir şey yani Anladım. çok da şey değil yani. her zaman yaşadığımız hadiseler yani Eyvallah. peki evet. şimdi ordu çıkıyor hocam tebiye doğru ve yolda yaşananlar var dönüşte yaşananlar var şeyi soracağım o yolda yaşananların ötesinde orada birçok hadise yaşanıyor. Düşman ordusuyla karşılaşıyorlar mı yol, yol güzelken Bir görelim haritayı, haritayı. oradan görelim dostlar. çok güzel bize o harita bilgiyi veriyor zaten. Hı hı. Bakın Medine-i Münevvere'den çıktı ordu ne yazıyor orada Ali İbni Ebi Talip kaldı Medine'de. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi bıraktı hı. vali olarak mı? Hayır. Yerine vali olarak kimi bıraktı biliyor musunuz Efendimiz? Adaşını bıraktı Muhammed İbni Vesleme'yi hmm. ama Ali'yi öyledir bizim kaynaklarımız. Siyer kaynakların çoğu öyle çünkü Efendimizin sözlü ifadesi öyle aileme bakmak için sen geri kal diyor. Hmm. Ama biz bazı böyle ufak tefek bilgileri birleştirip konuştuğumuzda Ali'nin kalmasının asıl amacını öğreniyoruz Neymiş hocama? münafıklar için ha. Ali gibi sağlam biri kalmalı Medine'de yani Ali'nin oradaki konumu bambaşka ki gerçekten bunları biz hı hı. bazen böyle işte kıyıda köşede kalan bilgilerden çıkarabiliyoruz Ali'yi bırakması acayip bir şeydi zaten nasıl? Efendimiz Ali'ye kal dedi de kalmak kolay mı? Yani sahabeye öl desen ölür, yat desen yatar, yürü desen yürür kal desen en zorudur en zoru kal, kal. deme kal deme yani o evet. çok zor sahabe için ama bazen de kalmak gerekiyor şimdi Ali'ye kal dedi kalamadı münafıklar da başladılar bak sefer zorlu olduğu için e, peygamber damadını götürmedi işte sefer şöyle olduğu için bıraktı ha, kad kadınlarla kadınlarla kalmış bak diye kışkırtıyorlar Ali dayanamadı çıktı geldi Yolun bir yerinde Efendimiz'e dedi ki ya Rasulallah Resul, ne olur dedi beni de götür dedi böyle böyle sözler söylüyorlar münafıklar. Ali dedi senin kalman lazım istemez misin Harun Musa'nın yanında ne ise sen de bana öyle olasın ama benden sonra peygamberlik yok. Çünkü Harun peygamber evet. olur ki sonrakiler başka şeyler anlarsın. Şey Bu sözden bile peygamber. başka şeyler anladılar. Evet. O noktada uyardı. Dolayısıyla evet. Ali'nin orada kalmasının sebebi o. Şimdi gidiyor Ula dediğimiz bir yer var bakın Hicaz bölgesinin üst tarafında Hicir evet. ve Medainus Salih. Gördüm. O Medainus Salih Salih peygamberin yaşadığı Semut kavminin yaşadığı yerler. Tamam. O diğer resimleri görelim bir daha Buraya döneceğiz tamam. bu haritaya orası canlı bir şehir olarak şu anda varlığını devam ettiriyor. Dağlara oyulmuş yerler buraların hepsine elhamdülillah nasip oldu ben gittim hem Medain-i Salih hem Tebuka hı hı. gerçekten çok önemli yerler çok ciddi bir biçimde oralardan alacağımız ibretler var. Sahabenin 8. durağı burası tamam. şimdi buraya geldi sahabe burada ne oldu bir azap oldu Allah bir kavmi helak etti işte Semud kavmini. Evet. Sahabe işte böyle biraz rahat davranıyor işte kimisi bir şeyler yiyor kimisi orada hamur yapıyor, kimisi bir şeylerle uğraşıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bundan rahatsız oldu. Dedi ki buralar ibret alınacak yerlerdir. Ya ibret alın ya da hızlı bir biçimde buradan yürüyün. Çünkü ibret alınacak yerlerde meşguliyet başka şeylere yoğunlaşırsa asıl alınması gerekenden mahrum oluruz. Bu neyi öğretiyor bize biliyor musunuz Bekir kardeşim? Böyle tarihi yerleri gezerken hangi bilinçle gezeceğimizi öğretiyor. Aslında Allah Resulü orada bize bir bilinç veriyor. Meda i Salih'te de o manada uyarıdan sonra yürüdüler. Haritaya dönüyoruz. Şimdi bakın yeşil bir çizgiler haline alınmış bir yer var Tebuk en aşağıda, Tamam. Devmetül Cendel var orada, Eyle var orada, Petra var orada, Ezruh var orada Mute var bakın oralarda, Amman yukarıda, Şam bölgesi yukarıda Bizans ordusu o oklarla geliyor ve yukarıya doğru gidiyor Tebuk'a gelmiyor niye hı. çünkü karşılaşmaya korkuyorlar hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 30 bin kişilik bir orduyla geldiğinden haberdar olunca ya biz 100.000 kişiyle 3000 kişiyle karşılaştık Mute'de başımıza gelenler belli onun için gelmediler hmm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Tebuk'a geldi ve sahabeyle ile istişare ediyor ne yapalım yürüyelim mi geri mi dönelim sahabe dedi ki ya Resulallah ne diyorsan senin dediğin gibi olsun Allah'ın emri neyse Allah'ın emrinin gereğini biz tabii ki yerine getireceğiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ki Rabbimiz bir şey söylemedi zaten ayet olsaydı ben size istişare eder miydim? Yani, Şimdi söyleyin bakalım siz ne söylüyorsunuz? O günlerden de haber geliyor Efendimiz her tarafa koymuş yine gözcüler Şam bölgesinde taun ortaya çıkmış yani veba salgını. E, Efendimiz o meşhur hadisi orada söylüyor. Ha, yerde. Bulunduğunuz yerde eğer veba olursa yani salgın olursa oraya girmeyin oradan da çıkmayın. Aleyhissalatü ve Efendimiz gitmeyeceğini zaten orada söylüyor hı hı. ve orada 20 gün 19-20 gün kalıyor. Kalırken o yeşil olarak gösterilen alan hı hı. bir daha görürsek haritayı daha iyi olur. O yeşil olarak gördüğümüz alanlardaki bütün o kabilelerle anlaşmalar yapıyor. Ve o yeşil alanın tamamı bu sefer sırasında İslam otoritesine girmiş bu oluyor. Bu bir Eyle, Petra oralarda. Hepsi yokacağım. o bölgenin ha, tamamı. Yani düşünebiliyor musunuz nasıl bir evet. büyük bir mükafatla dönmüş oldu efendim. Yani anlaşmalarla, seferlerle, şunlarla bunlarla Tebuk'ta sıcak bir çatışma olmadan büyük bir galibiyetle ha, dönmüş ha, oldu öyle. ve Şam, Şam ordusu yani Bizans ordusu Müslümanların karşısına çıkma cesareti de gösteremedi. Bu zaten halka halka duyuldu her tarafta bu İslam'ın büyük bir zaferi olarak aslında isimlendirildi. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıktı gidiyor ya bu güzergahta bazıları gelmedi. Mesela gelemediler. Niye gelemediler? Bunların birkaç tane sebebi var. Bir tanesi mesela bir, bir zümre bir, birkaç kişi ertelediler yarınca yani bugün hmm. olur yarın benim bineğim güçlü dedi mesela yarın gider kavuşurum dedi şöyle oldu böyle oldu arada fasıla uzayınca gidemedi bazıları mesela kendi binekleri zayıftı giderken onlara yetişmekte zorlandılar öyle geri kaldılar ama sonra onlar kavuştular şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz münafıkların peşine düşmüyor bazı mazeretleri olan Müslümanların da peşine düşmüyor ama ara ara iki tane ismi soruyor kim o iki isim Ebu'l-Heysem niye gelmedi diyor sahabe bir şeyler söylüyor Efendimiz susuyor Ebu Zer diyor Ebu Zer için de aynı şimdi bunlar olmaması gereken yani kesinlikle Müslümanların için olmaları gereken isimler çünkü çok büyük isimler Ali ve aleyküm efendimiz umuyorum ki onlar size kavuşacaklar diyor. Hatta Kabbin Malik için de şimdi onu zaten ayrıca özel olarak söyleyeceğiz. Kabbin Malik ya diyor o çok bu noktada duyarlı birisi. Niye gelmedi? Ensar'dan bir başka kabileden birisi arkasından konuşuyor. Ya Resulallah işte onu tarlası, bahçesi geri koydu falan filan diyor. Muaz Cebel orada Hayır diyor ya Resulallah Kap çok iyi birisidir. Muhakkak geçerli bir sebebi vardır diyor. Gıyabında kardeşinin şerefini koruyor. Allah Resulü de Muaz'ın o yaptığı davranışı takdir ediyor. Bir Müslüman bir Müslümanın gıyabında şerefini korursa eğer o cenneti kazanmasının vesilesidir. Orada bir örnek koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem üzerimize. Şimdi Ebu Leysem'in gelişi Farklı bir geliş oturmuş hanımı da güzel bir sofra kurmuş soğukta bir su getirmiş Medine'nin sıcak günleri şöyle bir sofraya bakıyor suya bakıyor hanımına bakıyor bahçeye bakıyor dönüp kendine diyor ki veil olsun sana Allah Resulü ve sahabe bu sıcakta cihad için ta şuralara yollara düşecekler sen kalkacaksın bu sofranın başında bu suyun başında hanımınla çocuklarınla zaman geçireceksin. Yazıklar olsun sana hemen diyor atımı hazırlayın gidiyorum diyor. Hanımı yalvarıyor diyor ya hiç bu yemeği hayır diyor artık beni bir, bir dakika kimse durduramaz diyor. Biniyor atına hemen İslam ordusunun peşine düşüyor birisi daha var Ümeyr İbni ve onunla beraber. İslam ordusunu görüyorlar yaklaşmışlar evet. oraya Ümeyr İbni Vehbet diyor ki ayrı ayrı gidelim Resulullah'ın yanına beraberce gitmeyelim günahlarımızı birbirimize ifşa etmeyelim diyor. Evet. Tek başına Ebul Heysem geliyor Müslümanlar görüyorlar uzaktan bir karartıyı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de görüyor Efendimiz karartıyı görür görmez keşke gelen Ebu Heysem olsa diyor çünkü onun geri kalması çok üzer Efendimizi. Evet. ve gelen Ebu Heysem'dir Ebu Heysem geliyor mazeretini söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabul ediyor iyi geldin diyor arkasında da Ümeyr geliyor ya Ebuzer, Ebuzer Ebu, Zer? Ebu Zer binmiş ama binek öyle yaşlı ki gitmiyor gitmediği için de geri kalıyor hep bakıyor ki olacak gibi değil bineği bırakıyor yayan tek yürüyor. başına yürüyor gidiyor gidiyor gidiyor ve Allah Rasulü onu da görüyor kimdir gelen diyor Ebu Zer'dir işte o meşhur sözü orada söylüyor Ebu Zer tek başına yürür tek başına yaşar tek başına ölür tek başına da dirilir Ebu Zer böyle birisidir o da öyle geliyor ama gelemiyorlar kabbi malikler ve diğerleri Hilal-i Ümeyye, diğer arkadaşı onlar da gelemiyor niye gelemiyor onlar erteliyorlar ha bugün ha yarın araya fasıllar girince olmuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Tebuk'ta kalıyor o süreç içerisinde tabi birçok olay yaşanıyor orada zaman epey ilerledi ama birkaç tane oluyor, olay bunu. var onları söylemezsek tamam olmaz. Olacak. Mesela şöyle bir olay yaşanıyor orada. Abdullah Zülbicadeyn isimli bir sahabe efendimiz genç birisi o vefat ediyor. Tebuk'ta zaten tek şehit odur. Ama bir çatışmada değil hastalanmış vefat ediyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e gece vakti birkaç kişiyle ateş yakıyor. İşte orada bir kabir kazıyor ve oraya defnediyor. O ışığı görüyor Abdullah İbni Mesud koşuyor oraya bakıyor ki Abdullah İbni Zülbeccade'in vefat eden. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o zatı o sahabe efendimizi kabre koyarken ellerini açıyor. Allah'ım diyor ben ondan razıyım sen de ondan razı, hmm. razı ol. Abdullah ibni Mesut ne kadar büyük bir sahabedir Tabii biliyoruz ki. değil mi? Ne diyor biliyor musunuz? Keşke ben olsaydım. Allah Allah. Çünkü Resulullah vurdu orada. Ben razıyım sen de razı ol. Zül Bicade'in ne demek biliyor musunuz Bekir kardeş? Bicade'in iki örtü. Ha. Türkçesi tam Türkçesi çul. Ha. Çul nedir? İki çullu. çullu yani iki parça. Sebebi ne? Bu yetim amcasının yanında Müslüman olmaya karar veriyor. Amca diyor ki eğer diyor Müslüman olursan elbiseni bile alır seni çıplak olarak atarım dışarıya. Senin her şeyin benim diyor. Benden izinsiz Müslüman olamazsın. Kendi iç dünyasında sorguluyor senin olsun diyor çırılçıplak kalıyor o şekilde annesinin yanına gidiyor. Diyor ben Müslüman oldum amcam da bunu yaptı. Annesi şöyle arıyor iki tane örtü işte orada bir tanesini aşağısına bir tanesini yukarısına koyuyor. Git diyor Resulullah'a. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve mescidine gidiyor. Efendimiz hemen fark ediyor. Kimsin sen diyor? Ben diyor Abdullahın Adı o aslında. Putun kulu, Latın kulu, Putun kulu. Evet. Hayır diyor efendimiz. Sen Latın kulu değilsin. Abdullah Zulbica değilsin. Efendimiz koyuyor orada lakabı. He. O üzerindeki elbiseyle beraber iman üzerine yaşıyor ve öyle vefat ediyor Allah kendisine evvel razı, razı olsun orada o sefer sırasında bir ses duyuluyor öyle bir ses ki sahabenin ödü kopuyor herkes bir taraflara kaçıyor ne oldu ne gitti diye böyle yüksek bir ses Abdullah İbni Amr ya da Abdullah İbni Ömer ikisi için de anlatılıyor biz Abdullah İbni Amr için anlatalım çıktım diyor dışarıya herkes bir taraflara koşuyor Baktım bir tane sahabe efendimiz Bedir ashabından Salim Mevla Ebu Huzeyfe ortada böyle kılıcına yaslanmış duruyor. Dedim ki bu zat Bedridir, Bedir ashabındandır. Gideyim yanında durayım. Diğerleri gibi niye kaçayım? Gittim yanında durdum. Tam o anda Resulullah çıktı mı? Çıktı böyle baktı insanlar her tarafa koşuyorlar. Geldi bizim yanımıza. Dedi ki ne oldu ki bir ses duyar duymaz böyle her tarafa koştunuz şu iki salih zat gibi olsaydınız Allah'a tevekkül edip yerinizde olsaydınız olmaz mıydı? Abdullah İbn Ömer diyor ki vallahi ben diyor salime sığınarak Resulullah'tan bu övgüyü kazandım demek ki kurtuluş sahabeye sığınmakta diyor ki ya. kendisi de sahabe demek ki kurtuluş sahabeye sığınmakta ben de diyorum ki ya kardeşlerim güzel kardeşlerim bakın sesler çok her taraf sarsıntı içerisinde ve herkes de koşuyor bir taraflara gelin sığınalım sahabe limanına Resulullah'ın o takdiri bizim için de geçerlidir Allah'ın Allah izniyle İnşallah. orada söylenen o söz bizim için de geçer. İnşallah. Şimdi geliyorlar dönüş yolunda aleyhissalatü vesselam Efendimiz sabah namazına gidecek abdest almaya almaya biraz gecikiyor işte su mu falan hmm. filan bulma noktasında vakit geçecek Müslümanlar hemen diyorlar ki ya vakit geçecek Allah Resulü belki orada kıldı ne oldu falan biriniz geçin kim geçsin Abdurrahman İbni Aff geçiyor imamete sabah namazını kıldırmaya başlıyor efendimiz de Muhire İbni Şube ile beraber geliyor şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinci rekat bitmiş ikinci rekata gelince Millet uyarmaya başlıyor Abdurrahman İbn Af'ı subhanallah subhanallah ki geri çekilsin Resulullah geçsin efendimiz hayır diyor hayır diyor gelip tam arkasında duruyor namaza Abdurrahman İbn Af'ın kazandığı şerefe bakar mısınız hayır. ve onun arkasında namaz kılıyor sonrası şöyle bir söz söylüyor hiçbir peygamber yoktur ki Kalminden salih bir insanın arkasından namaz kılmamış olsun. Ha. Ne oldu? <gülüyor> salih oldu. Salih oldu ve salih oluşu peygamberin diliyle Taslim. testislerindeki. Efendimiz biliyorsunuz bir de evet. Hazreti Ebubekir'in evet. arkasından namaz kılacak iki kişiye nasip olacak bu. Dönüş yolunda bir de kazan namazı oluşuyor. Nasıl? Bilali nöbetçi koymuş. Efendimiz bizi uyandır, yorulmuşuz falan diye herkes uyumuş. Efendimiz bir bakıyor ki uyandığında sabah namazı geçmiş. Hemen Bilal ne oldu? Vallahi ya Resulallah seni uykuda bırakan beni de uykuda bıraktı demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen demiş abdestlerinizi alın ve o anda bir başka namaz geçmeden bakın daha öğle vakti gelmedi sabah namazının hem sünnetini hem farzını yine kılmış orada uykuda kalınır farklı bir şey olursa nasıl davranılacağına dair aslında aleyhissalatü vesselam efendimiz hı hı. bu noktada örnek oluyor ve daha neler neler var ama bu kadarıyla iktifa etmiş olalım inşallah. Kur'an'a tövbeleri giren giren 3 sahabenin şeyini evet. anlatacaktınız hocam. Onu da anlatalım şimdi geldi efendim sallallahu aleyhi ve sellem giderken ne vardı münafıklar şimdi ona en son soruda geleceksiniz hı hı. Mescidi i diye bir mescit yapmışlar Efendimiz'i davet etmişler Efendimiz demiş ki şimdi olmaz dönerken demiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde ilk mescidine gelir o onun bir sünneti gelir orada iki rekat şükür namazı kılar sonra dinler insanları dört grup insan geliyor peygamberimizin karşısına orada dinlerken birincisi Mazeret uyduran münafıklar geliyorlar. Efendimiz tamam diyor. Dinliyor öylesine hiçbir şey de söylemiyor. Bedevilerin münafıkları geliyor. Onlar da var. Onlar da gelip bir şeyler söylüyor. Mazeret sahibi Müslümanlar var. Gelip söylüyorlar. Bir de mazereti olmayan sahabeler Geçerli var. Geçerli mazereti yok. Aha. Bunlar üç kişi. Kim bunlar? Kabbi Malik, Hilal İbni Ümeyye, Mürare İbni Rebi. Üç sahabi. Şimdi bunlar kendi iç dünyalarında bir muhasebe yapıyorlar. Özellikle Kaab İbni Malik'in rivayeti çok uzunca kendisi anlatıyor başından sonuna kadar uzun baya baya anlatıyor. Diyor ben de gidip Allah Resulüne bir mazeret söyleyebilirdim. Ama benim bir mazeretim yok ki bineğim güçlüydü malım vardı ben dedim ki bugün giderim yarın giderim öbürsü günde gitsem yetişirim bir baktım bir hafta geçmiş aradan gitsem de artık kavuşamam diye geri kaldım ne diyeyim ben Allah Resulüne bakın Kab'ın önün üzerinden biz almalıyız şu yara ertelemek yarıncılık bizim ocağımızı batırıyor hep erteleye erteleye erteleye ne hale giriyoruz Kab'i Malik de bunun bedelini ödüyor Allah Resulünün huzuruna geldim diyor Resulullah bana sordu dedi kap seni geride bırakan ne? Hiçbir şey dedim ya Resulullah Hiçbir tane geçerli mazeretim yok. Madem öyle dedi Efendimiz git Allah'ın senin hakkında verdiği hüküm gelene kadar bekle dedi ve gittim diyor. Dışarıya çıktım arkadaşlarım geldi ne yaptın ne ettin ben de dedim ki ya doğruyu söyledim. Ya etme mi? bunun çok büyük bedeli olur git Resulullah'a tekrardan şunu söyle bunu söyle ısrar ediyorlar hayır diyorlar. Benim gibi olan var mı? Diyorlar ki işte biraz önce isimlerini söyledim Hilal ve Mürare artık Allah bizim için ne söyleyecekse. Onları öyle bir terbiye edecek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada o terbiyenin de nasıl olacağına ait çok önemli şeyler söylüyor bize. Kalkıp burada kimse kendisini işte Resulullah'ın konumuna koyup milleti terbiye etmeye kalkmasın ama önemli bir şeyler var orada bunu anlamamız lazım. Tam 50 gün sürüyor. Bir hafta sonra Efendimiz bir genelge yayınlıyor. Kimse bu üçüyle konuşmayacak. Selam veriyor selam almıyor. Mesela o günlerde amcasının oğlu Ebu katade Diyor atladım bahçesinden içeriye selamünaleyküm dedim öylesine aleykümselam dedi. Hal hatır sordum cevap vermedi. Ebu Kata dedi dedim benim Resulullah'a olan sevgimden senin ben var mı? Bana ne dedi biliyor musunuz diyor Kabbi Malik? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Dünya yıkıldı başıma diyor. Yapacak bir şey yok geldim evime. 40 gün ve o günlerde bir büyük imtihan daha yaşıyor Kabbin Malik. Bu duyuluyor. Kabbin Malik kim? Ensar'ın en önemli şairi. Duyuluyor anında duyuluyor. Gassam Meliki birisiyle mektup gönderiyor. Senin arkadaşın sana böyle bir ceza vermiş. Eğer gelirsen bizim yanımıza, bizim yanımızda itibar görürsün diyor. Anında mektubu yırtıp atıyor ben bir defa günah işledim bir defa yanlış yaptım bir yanlışı bir daha yanlışla desteklemem diyor ben bu yanlışın telafisi kefareti neyse onu ödemeye hazırım diyor 40 gün böyle sürüyor 41. gün ne oluyor biliyor musun Bekir kardeşim Allah Resulü haber gönderiyor hanımlarını ayırsınlar kendilerini boşasınlar mı ya Rasulallah hayır Babaların evlerini ayırsınlar, evlerinden ayırsınlar. Kabbi Malik hanımına diyor ki git babanın evine. Diğeri Hilal ibni Mümeyyen hanımı geliyor diyor ki ya Resulallah hasta yaşlı bu adam. İnanın ki ben onun hizmetini yapamasam o kendi hizmetini yapamaz. Tamam diyor efendimiz. Bazı şartlarla ona müsaade ediyor. Böyle bir 10 günde yaşıyor Kab Malik ve en son evinin damındayken biri ona kab müjde kab müjde diye geliyor gelen şahıs diyor ki Allah sizin tevbelerinizi kabul etti kab üstündeki elbiseyi çıkarıp veriyor ona hediye olsun diye bir o müjdesine karşı koşa koşa mescide gidiyor yolda kim görüyorsa Kab'ı tebrik ediyor kim görüyorsa ya. tebrik ediyor Allah Resulü'nün huzuruna geliyor Allah onların affedildiğine dair müjdesini Resulullah'tan duyuyor. Ya Resulallah diyor şahit ol bütün malımı bu müjdenin karşılığında infak ediyorum. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz hayır diyor. Yarısını diyor hayır diyor. Çeyreğini kabul ediyor Efendimiz kendi aileni evlatlarını fakir bırakmaktansa böyle bırakman daha iyidir diyerek ha. ona bu noktada uyarılar. Onlara okuyor. da bedel ödetme yani. Onlar, evet yani orada tabi çok başka başka hı hı. mesajları da var. Ve o tevbe Kur'an'a giriyor yani düşünün bugün biz tevbe suresinin tevbe de oradan zaten onların tevbesi. Evet. 117, 118, 119. ayetlerini bu hadiseyi okuyoruz. İlla ödev olarak verilmesini beklemeyin arkadaşlar. Not alıp bakabilirsiniz bunları. Nedir 119. ayet? Ya eyhuhellezine amenuuttakullaha ve kunu ma'as sadikin. Ey iman edenler. Allah'tan korkun, Allah'tan sakının, sadık olun değil dikkat buyurun. Ve kunu sadikin değil. Ve kunu ma'as sadikin. Sadıklarla beraber olun. Neden? Tek başına sadakat çok zor. Çok zor. Ama yanında yörende sadıklar olursa sen o sadıklarla sıdkıyetini devam ettirebilirsin. Kur'an'da onu söylüyor. Müjde de öyle geliyor. Elbette Allah onlardan ya. ebeden razı olsun. Son bir mevzumuz kaldı hocam. Mescide dirar. Dırar bu evet, da çok önemli. Çok... Hakkınızı helal edin. Estağfurullah konuşacağız. Bitsin yani ki yarına kalmasın. Olsun hocam. Aynen. Evet, yani şimdi münafıklar boş durmuyor bir sürü film çevirdiler baktılar olmuyor ne yapalım iyice işten bir fitne yapalım şimdi şöyle de bir şey oldu mesela öyle bir hale girdiler ki 2-3 kişi bir araya gelip Medine'de konuşamıyor hep gözler onların üzerinde hmm. e o zaman bir şey oluşturmalı en uygun bir şey de ney birçok yerde Allah Resulü mescitler açılmasına müsaade etti bir mescitte biz açalım ve bunun üzerine bir mescit kuruyorlar o günkü şartlarda. Efendimiz'i de oraya davet ediyorlar. İşin başında kim var? Ebu Amir var. Kim o? Hanzalan'ın babası. babası. Meleklerin Aynen o öyle birisi ama şehit. baba yani şeytan yani gerçekten şeytan o kendisine el rahip diyor. Allah Resulü ona el fasık diyor. Rahip deyince bazı siyer yazarları ki Hamidullah Hoca da o kanatta ama doğru bir kanat değil bu. Onun Hristiyan olduğunu zannediyor. Rahip ne çok ibadet ediyor aslında adam kendisine göre. Hristiyan falan değil ama bir taraftan da nifakın nifak çetesinin başı. Onun için Allah Resulü onu fasık diye nitelendiriyor. Bu adam ve bir ekibi. O isimler hepsi var. 13-15 tane isim sayılıyor. Burada mescitlerine meşruiyet kazandırmak için de Resulullah gelip orada namaz kılması gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz giderken bunlar kurmuşlar mescidi aslında. Ama Efendimiz diyor ki dönüşte dönüşte gelince de ayetler iniyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gitme diyor oraya. Onların mescitlerinde namaz da kılma asıl namaz kılınacak mescit Takva üzere kurulan mescittir yani Kuba gibi hı hı. samimiyetle kurulacak başka bir amaçla değil. Peki ne amaçları var ayetlerden öğreniyoruz zaten onların fitne amaçları. Tuzak kuracaklar, Müslümanların arasına fitne sokacaklar, Allah düşmanlarını getirip orada Allah'ın dinine ve Resulullah'ın aleyhine bir şeyler yani. yapacaklar ve orada ürettikleri fitne ile o toplumun içerisine şüpheler karıştırarak o toplumu içten yıkacaklar dıştan yıkayacakla yıkacaklarına dair umutları sönünce içten bu sefer Yapacaklar. yani dün namaz kılmayanlara yaptırırlardı bugün namaz kılanlara yaptırırlardı dün adı Hans olana yaptırdı, bugün adı Muhammed olana yaptırır yani onun için fark etmiyor o gün de aynı şey hı hı. ama ona karşı Müslümanların işte bir duyarlılığı var Allah Resulü de o duyarlılığın gereğini yerine getiriyor bu noktada uyarılınca efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey yapabilirdi Bekir kardeşim. Hazır kurulu bir mescit var ya. Çıkaralım onları. Bir tanesini de atar doğruya. O bir şeyi kullanalım. Hı. Demedi bunu. Niye? Çünkü o binada temelinde fitne var. Takva üzere kurulmadı. kurulmadı. Bu bile oradaki ibadetleri etkiler. Allah eder. Allah. Onun için efendimiz dedi ki gidin ateşe verin orayı. Ateşe verin deyince sahabe de biraz heyecanlandı. Gitti içeridekilere çıkın bile demedi. Adamlar zor canlarını kurtardılar. Kaynaklarda böyle bir bilgi de var yani. O Sahabe de zaten biliyordu, bilmiyordu. diş biliyordu Bilmiyorum, bunları. Bilmez mi yani? Ve önce yakıldı sonra yıkıldı. Ve asla orası bir mescit olarak kullanılmadı. Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nifakla, münafıkla, nasıl mücadele ettiğine dair bir sürü şey var nübüvvetin boyunca özellikle Medine hı hı. döneminde zaten şu Mescid-i Dırar meselesi bile başlı başına o mücadelenin hangi zeminde ne şartlarda yürütüldüğünün en güzel bize örneklerini verir. Maşallah. Yani Allah anlayabiliyor. Sonra öldürmediler mi onları hocam? hocam o münafıkların Hayır. Bunlar efendim, hiç toplu bir ceza görmediler Şöyle mesela ifşa zaman... olanlar oldu bu olayda da oldu Huzeyfetül Yemani zaten bazılarını öğrendi hemen bu Tebuk dönüşünde ve hmm. vesselam Efendimiz bunlar çok tanınmış itibar sahibi toplumun önünde olan insanlar olduğu için bunları cezalandırmayı onları bir şey zanneden insanların hatırına bıraktı. Hmm. Çünkü ceza verdiğinde ona itibar gösteren insanlar rencide olacaktılar ve onun başka başka da imtihanları vardı evet. çünkü münafık öyle bir kişilik ki sizin önünüzde adam takvalı zaten yani düşünün orada Resulullah'a bir şey bile söylemese kalbinden bile Efendimiz'e karşı efendim. bir şey yapsa imani anlamda bir sorumluluk taşıyacak onun için onlara karşı tedbirli olunmasını sağladı Efendimiz ama cezalandırmayı uygun görmedi bu noktada da Huzeyfetü'l-Yemani'ye o sırları verdi ki ümmeti de bu konuda duyarlılık göstersin. Allah razı olsun hocam. Allah kabul etsin. Teşekkür ederiz. Hayırlara vesile olsun. Yarın 29. bölüm sondan bir önceki bölümle evet. huzurlarınızda olacağız inşallah. Bu güzel yolculuğun adım adım en azından bu niyet ettiğimiz bu kanaldaki sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ee, i̇nsanlığa en büyük mesaj veda hatı serlevasıyla ve huzurlarınızda olacağız. Bir sürü altı başlığı var. Onları birazdan yayınlarız. Hem kanalımızda hem sosyal medya hesaplarımızda. Yarın saat 12'de inşallah buluşacağız. Hocam i̇nşallah. ödev var mı? Bir mesaj var mı? Tevbe süresini mesela bu nazarla okusun kardeşlerimiz. Aynen. Orada çok çok dediğimiz gibi bu olayın ayrıntılarına ait bilgileri görecekler. En azından bilgileri pekişmiş olsun. İnşallah. Yarın gece saat tam 12'de yeniden görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.